Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli ve sevgili Akra diyor Akra dinleyenleri Cumanız mübarek olsun Hepinize Allah'ın Selamını, Rahmetini dilerim Akra yayıncılarına Teşekkür ediyorum Bana Sizinle konuşma şerefini, fırsatını Verdikleri için Allah'a hamdü senalar olsun Bu sohbetimde Sizlere Sevgili Peygamberimiz, Başımızın Tacı Efendimiz, Sultanlar Sultanı muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek sözlerinden bazılarının hem Arapça metnini okuyarak hem de açıklamasını yaparak dinimizle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Birinci hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri İmran İbn-i Husayn radıyallahu anh bize rivayet ettiğine göre bir hadisi şerifinde buyurmuş ki, اِنَّ اَفْدَلَ ibadillahi اللّٰهِ يَوْمَ el اَلْحَمَّدُونَ Yani kıyamet gününde, bu dünya bitip ahiret alemi başladığı zaman, kıyamet gününde Allah'ın yanında, huzurunda insanların, kulların en faziletlisi, en üstünü, en yükseği kimler olacak? اَلْحَمَّدُونَ Çok hamdeden kullar olacak. Hamd etmek Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği nimetleri, imkanları, lütufları, ihsanları düşünerek ona şükür duygusu dolu olarak onu övmek, ona methü senada bulunmak demek. Olduğu için e, hepimizin vazifesi elhamdülillah Kur'an-ı Kerimimiz de hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyor. Onun için Osmanlı şairlerimizden birisi şöyle bir güzel söz söylemiş, şiir söylemiş, İslamı Kemal olsa gerek diyor ki, ''Yok, iştikai cevri felekten misabımız, ser hamd ile başlar kitabımız.'' Yani biz feleğin bize karşı çıkardığı çeşitli üzüntülerden, efendim, cevri cefadan, hayatta karşılaştığımız sıkıntılardan şikayet etmeyiz. Çünkü bizim kitabımız hamd ile başlıyor diyor, güzel bir şey. Tabii biz Müslümanlar, sadece nimetlere karşı değil, hayatımızın her anında sonsuz minnet duyduğumuz yaradanımız Rabbimize karşı ham duygusu içindeyiz. Zengin de olsak, fakir de olsak, karnımız aç da olsa, tok da olsa, her halde elhamdülillahi ala kulli hal diyoruz. Her halimize hamd olsun diyoruz. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin Nimetlerini saymakla bitiremeyiz, tüketemeyiz ve e, tabii iyi bir kul olarak Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği bir kul olarak onun kaderine de rızamız vardır. Takdirine efendim e, bağlılığımız vardır, teslimiyetimiz vardır. Zaten İslam teslim olmak demek oluyor. Allahu Teala Hazretleri'nin takdir etmesi hikmeti vardır, sebebi vardır, faydası vardır. Müslüman iki çeşit kazanç ile devamlı sevap kazanma durumundadır. Birisi Allahu Teala Hazretlerinin kendisine verdiği nimetleri düşünür, şükreder, hamd eder, hem nimeti artar hem sevap kazanır. Birisi de dünya hayatında Allah'ın kendisine imtihan olarak yazmış olduğu, kaderin cilvesi olarak yazmış olduğu, çeşitli durumlar karşısında da gene Allah'a olan bağlılığını, sevgisini, saygısını... E hiç zelzeleye uğratmaz, hiç fütur getirmez, yine hamd eder, her halde, her durumda Allahu Teala Hazretlerine hamd eder. Eğer bu duygular ile dolabilmişse işimiz bu kadar güzel duygularla tam teslimiyet ve her halde Allahu Teala Hazretlerine vefa ve onu sevmek, ona bağlılığını hissetmek, neylerse güzel eylediğini anlayabilmek duygusuyla doluysak, yani ham dedici çok ham dedici bir kul durumuna gelmişsek bu çok güzel bir şey, güzel bir gösterge, güzel bir işaret. Çünkü allahu Teala Hazretlerinin indinde, kıyamet gününde insanların en faziletlisi, derecesi en yüksek olanları e, ham dedici kullar olacak, çok ham dedici kullar olacak. Hamd etmeyi adeta kendisine iş edilmiş, meslek edilmiş kullar olacak. Çünkü Arapçada hammat, yani hamid kelimesi de var Arapçada, hamd eden demek, normal, Ham eden, hamid. Ama hamad, hamd etmeyi çok yapan, yani adeta mübalağayı ismi faiz sigasıyla, mübalağalı bir şekilde daima hamdü senalar eden demek oluyor. O bakımdan biz de kendimizi böyle Allah'ın en faziletli kulu olmaya doğru gitmek için, her halükarda, hayatımızın her anında Allah'a e, hamd etmeye alıştırmalıyız o güzel duygunun içine kendimizi efendim e, sokmaya çalışmalıyız. Dünyanın bize efendim e, hayatın cilveleri olarak sergilediği her hadisenin karşısında aynı ihlaslı, Allah'a bağlı, mert efendim ve e, vefalı kullar olarak ham duygusunu taşımalıyız. Allah hakikaten eğer nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz çok hamd borcumuz vardır. Ayet-i kerime de bunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim ve ente uddu ni'metallahi la tuhsuha. İnallâhe le'ğafurur rahîm. Yani Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz. Mümkün değil. Eee Allahu Teala Hazretleri çok mağfiret edicidir. Çok rahmet sahibidir. Kullarına çok lütuflarda bulunuyor. Yani bir gözümüzün nimetini bütün dünya hayatı boyunca işlediğimiz ibadetleri terazinin bir kefesine koysalar şu görme nimetimizi e, karşılamaz. Bu kadar efendim yaptığımız namazlar, kıldığımız namazlar, veya yaptığımız hayırlar, verdiğimiz sadakalar, haçlar vesaire... Ancak bir göz nimetini bile karşılayamaz. Daha bunun yanında nice nice nimetler var. Tabi en büyük nimette Müslüman olmamız, hidayet üzere olmamız, Allah'ın sevdiği yolda olmamız, sevdiği bir kul olma pozisyonunda bulunmamız. Allah bizi bu güzel pozisyondan, bu güzel durumdan ayırmasın. Ne mutlu bizlere ki Müslüman ecdadımızdan, anne babamızdan bir asaletli iman geleneğiyle gelmişiz. Şu anda Müslümanız. İnşallah Bundan sonra da İslam hem ülkemizde hem dünyanın her yerinde hakim olsun, yayılsın, insanların hepsi bu güzel duyguları tanısınlar, hepsi Yaradanlarına karşı hamd duygusu içinde olsunlar. Ancak o zaman dünya üzerindeki arzu ettiğimiz hakiki sulh-u ve felah gelecektir edecektir. Tabi bunu e, candan temenni ediyoruz. Kendimizi de her halde, her durumda yani bize göre, başkalarına göre ölçüldüğü zaman, uzaktan bakıldığı zaman kötü bile görünen durumlarda Allah'a hamd etme duygusu içinde efendim, e, alıştırma, içinde bulunma, alıştırma çalışacağız. O güzel, büyük şairin İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin dediği gibi biz de etrafımıza baktığı zaman Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler duygusu içine geleceğiz. Bu bir irfan e, işaretidir. İrfanın, arifliğin, marifetullahın yüksek bir derecesidir. Allah bizi kendisine çok hamd edici kullarından eylesin, ahirette mertebesi en yüksek olanlardan eylesin. Aziz ve sevgili e, dinleyenlerim, ikinci hadisi şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde buyurmuş ki, اِنَّ imanil abdi الْعَبْدِ اَنْ يَعْلَمَ اللّٰهَ مَاهُ حَيْسُمَا كَانٍ Bu çeşitli rivayetleri olan bir hadis-i şerif. Benim Kur'a olarak çekiyorum. Size sohbet edeceğim zaman sayfaları Kur'an ile çekiyorum. Hangi konu gelirse onu severek anlatıyorum. Bu sayfada, hadis kitabında bu rivayet karşımıza geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadisi şerifinde bu da Übadet Hübn-i Samit radıyallahu tarafından rivayet edilmiş. Ee, yani kulun mümin olması güzel bir şey. Ama imanın en üstün derecesi hangisi? İmanın en üstün derecesi, kulun imanının en faziletli olduğu nokta, seviye. En ya'lem Allah'a me'ahu haysu ma Yani Allah'ın kendisi nerede olursa olsun daima onun yanında olduğunu Bilmesi, ona inanması. En kuvvetli iman bu. Ben neredeyim? Dağın başındayım. Hiç kimse beni görmüyor. Yolda yürüyorum. Elma ağacından güzel kırmızı elmalar üstüme sarkmış. Ama kimse görmüyor ama Allah benimle. Ben o elmaya nasıl elimi uzatırım? Nasıl başkasına ait olan bir ağaçtan kopartıp alabilirim? Kimse görmese bile, polis görmese bile yapamam. Çünkü Allah benimle beraber. Yalnız olsa... Kalabalıkta da olsam, karanlıkta da olsam, kimsenin görmediği bir yerde de olsam, kimsenin anlaması mümkün olmayan bir işi yapabilmek imkanını elde etmiş bile olsam yapamam. Neden? Ben müminim ve biliyorum ki... Hüküm, ...buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri bizzat kendisi bildirmiş. Nerede olursak olalım allah Teala Hazretleri bizi görüyor, bizimle beraber. Biz onun kontrolü altındayız. Bizim yaptığımız hiçbir iş gizli kalmıyor. Hiçbir iş araya karambole şimdiki tabirle gitmiyor, daima... E Biliniyor, görülüyor, Allah tarafından görülüyor. Melekler tarafından yazılıyor, kayda geçiriliyor. Eskiden tabi bu melekler bunu nasıl kayda geçirir diye belki eski insanlar tereddüt edebilirlerdi. Biz ne kadar rahat ve sade bir şekilde şimdi inanıyoruz. Evet melekler geçiriyordur kayda tabi. Yani teypler nasıl kayda geçiriyor konuşmalarımızı, video kasetleri nasıl görüntülerimizi, seslerimizi kayda geçiriyor. Allahu Teala Hazretleri... ...her şeyi bilen, allamul güyub olan Allahu Teala Hazretleri... ...her şeye kadir olan Allahu Teala Hazretleri... ...bizim ve bütün insanların ve bütün mahlukatın evvelini ahirini kaydediyor tabii. Ahirette herkes bunu görecek ve önüne e, kitabı konulduğu zaman... ...işte senin dünyada yaptığın işlerin yazıldığı defter... ...işte kayıt diye önüne bu kayıtlar getirildiği zaman... ...mücrimler fevkalade dehşete düşecekler... Hiçbir şey ihmale uğramamış, her şey yazılmış diye. Tabi biz her şeyin yazıldığını bildiğimiz için ve Allah'ın daima bizimle olduğunu bildiğimiz için tabi e, kötülükler yapmayız. Kötülükler yapmaktan öteye onu yapmayacağız. O çizgının zaten beli tarafındayız, müminiz, Müslümanız elhamdülillah. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışacağız. O halde kendimizi Allah'ın seveceği beğeneceğe işleri yapmaya yöneteceğiz. Tembelde duramayız, boşta duramayız, kötü işlerde yapamayız, boşta oturamayız, iyi şeyler yapma, en güzel şeyleri yapma. Allah'ın rızasına en uygun, en çok sevaplar kazanmamıza sebep olacak işler yapmaya çalışacağız. Ne iyi olurdu, keşke bütün müminlerin imanı bu kadar kuvvetli olsaydı. Allah'ın onu gördüğünü, Allah'ın onun yanında olduğunu bilseydi insanlar hiç bu e, dehşetler, terörler, katiller, hırsızlıklar, arsızlıklar, sahtekarlıklar, rüşvetler olur muydu? Her şey yerli elince yolunca yürürdü. İnsanlar dünyada da mutlu ve bahtiyar olurlardı. Onun için temenni ediyoruz, Allah-u Teala Hazretleri bize bu güzel imanı kalbimize ihsan eylesin, gözümüzden o e, maddiyatın perdelerini kaldırsın, maneviyat e, gözüyle, Gönlümüzün pasını silsin, o gönül gözüyle e, etrafı görmeye muhtedir olalım. E, bir şairden gene bir beyit hatırıma geldi. Arapça bu beyit ama güzel. Arapça bilenler de hatırında tutsunlar diye Onlar da söyleyebiliriz herhalde. E, diyor ki: "Şair temel sutur al kainati fe inna ha min el-mele a'la ileyke el sa Yani kainatın sayfalarına yani etrafındaki manzaralara, olaylara bak ve bunları incele ve zihninden bunların üzerinde tefekkür et. Çünkü bunlar meleği haladan Allah'ın huzurundan sana gönderilmiş mektuplar demektir. Demek ki biz etrafımıza böyle güzel gözle baktığımız zaman, irfan gözüyle baktığımız zaman, gözümüzden perdeler kaldırılıp baktığımız zaman gönlümüz aydın olarak, nurlu olarak baktığımız zaman her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyde Allah'ın tecellisi olduğunu göreceğiz. Her yerde Allahu Teala Hazretlerinin hazır ve nazır olduğunu göreceğiz. Tabii bu görmek dediğimiz şey sadece gözle olan bir şey değil. Bunun manevi yönü de var. O manevi görüşle göreceğiz. O zaman kötülüklerden sıyrılmak, iyilikleri güzel yapmak, kamil bir Müslüman olmak mümkün olacak. Bu imanı önce Kendimiz için temenni ediyoruz. Ya Rabbi sen bize bu irfanı, bu imanı ihsan eyle diye. Bütün insanlar için de temenni ediyoruz. Onlar da yaratanlarını bilsinler ve kendilerine her anda sonsuz nimetler bahşeden o münimi hakiki allah Teala Hazretlerini tanıyıp ona güzel kulluk etsinler. Ona güzel kulluk edince, hepimiz onun güzel kulu olunca bütün problemler o zaman çözülecek. Üçüncü hadisi şerife gelince sevgili Akra, dinleyenlerim, değerli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, bu hadis-i şerif biraz da bugün cuma günüye, Cuma günüyle ilgili oluyor. O bakımdan sizin bunu da yine dikkatle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Adeta dersi görüyor gibi oluyorum. Belki direksiyonun başında bir şoförsünüz. Belki mutfakta öğle yemeğini hazırlayan bir hanımefendisiniz, kardeşimizsiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Inne اَقْرَبَكُمْ minni يَوْمَ kıyameti fi كُلُّ مَوْتُنِنْ ekserukum aleyhi salaten fit dunya. Ben salla aleyhi fi yevmil cum'ati ve leyletil cum'ati kadallahu lehum mi'ate hacetin. Sebeilen min havajicil ve salatiy min havajit dunya. Şümme yevkilullahu bi zalike meleken. Yudkhiluhu fi kabri kema yudkhalu aleykum el hidaya ve yukhberi en men salla aleyhi bismihi ve nesebihi ila ashirati fesebbitu indi fi sahifetin beyda. Uzunca bir Arapça ifade oldu ama peygamber efendimizin sözleri bu güzel sözler Enes radıyallahu ahten İbni Asaker rivayet eylemiş. Ama çok güzel manası, müjdeli manası hepinizin hoşuna gidecek bu müjdelerden, bu hediyelerden memnun olacaksınız. Peygamber efendimiz buyuruyor ki, اِنَّ اَكْرَبَكُمْ مِنِّيَ وَالْقِيَامَةِ kıyameti كُلِّ مَوْتِنِينَ Yani kıyamet gününde yine bu dünya hayatı bitip de ahiret alemi başladığı zaman her yerinde ahiretin her safhasında, her noktada bana sizin en yakın olanınız, benim yanımda olanınız çünkü ahirette ne var? Kabirden kalktık, mahşer yerine gittik. Mahşer yeri çok sıkıntılı, izdihamlı, korkulu, herkesin terlediği bir yer. O zaman Resulullah'ın Hamde altında olursak ne kadar güzel olacak. Efendim, insanlar korkuda, biz emniyette olacağız. Arşın gölgesinden nurdan minberlere oturursak ne kadar güzel olacak. İnsanlar hesap telaşı için korkarken, titrerken biz o nurdan minberlerde efendim, huzur içinde oturuyor olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennetin kapısına vardığı zaman biz onun arkasında yanında olursak ne kadar güzel olacak cennete ilk girenlerden olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Havz-ı Kevser'in başına vardığı zaman, biz de o Havz-ı Kevser'in başına vardığımız zaman, o kardan ak, Efendim baldan tatlı Kevser şarabından sunduğunda biz de onlardan doya doya nuş ettiğimiz zaman ne güzel olacak. Cennette onun yanında olmak, onun köşküne komşu olmak ne kadar güzel. Demek ki ahirette her noktada, her yerde Peygamber Efendimiz'e en yakın olan kimseler. Kimlermiş? Şimdi merakla bekliyorsunuz, hissediyorum. Onu okuyalım. Eksere hüküm aleyye salaten Fit dünya. Dünyadayken bana en çok selatü selam getirenler bana en yakın olacak ahirette. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Allahu salli ala seyyidina Muhammed veyahut ve selam aleyke ya Resulallah veyahut bildiğiniz başka ne kadar güzel selatü selamlar var. Herhangi biriyle Peygamber Efendimize sevginizi, saygınızı, bağlılığınızı, selamınızı söylemeniz arz etmeniz, salatu selam getirmek bu. Allah da Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirdiğini, meleklerinin de salatu selam getirdiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim İnne Allah'a hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri ve ve melekleri, Allah ve melekleri, yusallûne ale'n-nebi Peygamber Efendimiz'e salat ederler. Hz. muhammed Mustafa'ya Allah da melekleri de salatü selam ederler diye bildirdiğine göre tabi Allah'ın salatü selamı onu rahmetine gark etmesi, sarması, bürümesidir. Meleklerin salatü selamı duasıdır. Bizim de salatü selamımız ona sevgimizin, saygımızın içten bağlılığımızın bir ifadesidir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i canımızdan da çok seviyoruz. Annemizden, babamızdan da bütün insanlardan da çok seviyoruz. Zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani beni bu derecede sevmedi ...hakiki Müslüman da olamazsınız. Onun için Peygamber Efendimiz'in sahabesi... ...tabii herkes annesini, babasını sever ama... ...birisine sevgisini göstermek için ne, nasıl kullanacak, ...ne ifade kullanması lazım... ...nasıl anlatması lazım bu sevgisini... ...derlerdi ki Peygamber Efendimiz'e... ke ...Ebihi ve ümmi ya Resulallah... ...ey Allah'ın Resulü... ...ey Allah'ın bize gönderdiği elçisi habibi olan Muhammed Mustafa. Sana anam babam feda olsun diye hitap ederlerdi. Sözü böyle başlıyorlar. Ne soracaklarsa soruyorlar ama ilk başlangıcı Fideke ebi ve ümmiye Resulullah idi. Tabii bu bir sevgi, bir bağlılık. Neden? Allah sevmiş çok güzel huylu bir kimse. Çok güzel bir kimse. Yüzü gün gibi, güneş gibi parlıyor. Efendim huyu, huyların en güzeli. Kendisi peygamberlerin serveri. İçi merhamet dolu, sevgi dolu, ümmetine şefkat dolu bir peygamberi zişan nasıl sevmeyiz? Yani onu rüyada gören, e, yürüyüşünü şaşırıyor gündüz, gece rüyada rüyasında gören gündüz mesti hayran oluyor. Tabii seviyoruz. Ona salatü selam getireceğiz ve dünyada ona en çok salatü selam getirenler ahirette de ona en yakın olanlar olacak. Sonra salatü selamın Allah büyük mükafatlarla karşılığını veriyor. Mesela aleyhi fi yevmil cumat ve leyletul cumaa. Kim cuma gününde ve cuma gecesinde şu anda Cuma günündesiniz bakın. Elhamdülillah fırsat yani elinize tam zamanındasınız. Kim Cuma gününde ve Cuma gecesinde, Cuma gecesi geçti. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceydi. Kim Cuma gününde ve Cuma gecesinde e, Peygamber Efendimiz'e 100 e, serat-ı selam getirirse, burada 100 demiyor ama e, başka bir yerden hatırlıyorum. Orada öyle geçmişti. Allahu Teala Hazretleri onun 100 hacetini, görür. Yani yüz ihtiyacı olan hususta ona ihsanda, ikramda bulunur. Dileğini kabul eder manasına. Şöyle min havacil ahire. 70 tanesi ahiretin ihtiyaçlarından ihtiyaç. Yani görülecek ihtiyaçların 70 tanesi ahiretten. 30 tanesi dünyadan. Yani Peygamber Efendimize salatü selam getiren insan daha büyük çoğunlukla ahirette çok büyük kar etmek üzere dünyadan da dünyalıktan da nasibini alıyor. 70'i ahiretten, 30'u dünyadan işleri görülüyor, ihtiyaçları, hacetleri, duaları, dilekleri karşılanıyor Allah tarafından. Ne kadar güzel? Sonra bu yürüyor ki Peygamber Efendimiz Süme yüek hilüllahu melek Sonra Allah o sarahatül selam getiren kula, bu sarahatül selamı dolayısıyla bir melek tayin eder. Yurhüdühu fi kabri. O sarahatül selamları bu melek. Getirir, benim kabrime sokar. Kema yudhalu, aleykümül hedaya. Size hani birilerinin böyle tefsiler içinde hediyeler getirdiği gibi dünyada. Hani gelin oluyor efendim güvey tarafından tefsilerle efendim ışıklar altında efendim ışıl ışıl efendim güvey evinden geline hediyeler geliyor tepsi tepsi. Veyahut efendim padişahtan sevdiği bir kimseye tefsiler içinde efendim hizmetçiler hediyeler getiriyor ne kadar güzel. Yani bir tane küçük bir paket değil. Kocaman kocaman efendim böyle hediyeler. Ne kadar memnun olur ışıl ışıl hediyelerden insan. Onun gibi sizin üzerinize böyle birileri hediyeler getirip takdim ettiği gibi sizin selatü selamınızı o melek benim kabrime getirir, sunar diyor Peygamber Efendimiz. Ve yukbiruni vel sallâ aleyye bismihi ve nesebihi ilâ aşiretihi ve bana o melek bana kim salatü etmişse onun ismiyle, nesebiyle, hatta kabilesiyle, filancalardan, falanca kabileden, filanca kavimden, falancanın oğlu kızı filanca sana salatü gönderdi ya Resulallah diye bildirir diyor. Fe üsebbitu indi ben de, Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben dahi onu yanımdaki fe üsebbitu indi fi sahifetin beyda beyaz nurdan bir sayfaya o ümmetimin, bana salatu selam getiren şahsın ismini nesebini şöyle kaydederim bana salatü selam getirenlerin defteri arasına o kaydedilmiş olur diyor o halde bu hadisi şeriflerden muhterem kardeşlerim üç tane şey öğrenmiş olduk e, hatırla kalsın diye özetliyorum belki konuşmanın başını dinleyememiş olanlar olabilir tabi onun için de özetlemenin faydası var birincisi her halde her durumda iyi veya kötü, sağlıklı veya hastalıklı, zengin veya fakir, aç veya tok, nimetlere mazhar olmuş veya nimetlerden mahrum. Her durumda Allah'a hamd etmek. Allah'a hamd edici bir kul olmak ahirette derecemizin en yüksek olmasına sebep olacak. Birinci hadis-i şeriften bunu anlamıştık. O halde çok hamd edici bir kul olalım. İçinde bulunduğumuz durumun, Güzelliklerini anlayalım, onun da bir nimet olduğunu sezelim. Bizden daha kötü olanların durum, durumuyla kendi durumumuzu mukayese edersek bu daha iyi ortaya çıkar. Hamdedici bir kul olalım. İkincisi, imanımız en makbul iman olsun diye şuurumuzdan hiç eksik etmeyelim. Allahu Teala Hazretlerinin daima bizimle olduğunu, her yerde bizi gördüğünü. Hem tabi Allahu Teala Hazretleri müminin de yanındadır, kafirin de yanındadır. Hepsinin ne yaptığını görüyor, biliyor ama sevdiği bir kimse olarak yanında olması ne kadar güzel. Onun için e, biz Müslümanlar olarak Allah'ın bizim yanında, yanımızda bizi seviyor bir durumda olmasını düşünerek Allah'ın sevdiği işler işleyerek ömrümüzü hayırlı işler yaparak müminler için hayırlı, ahiret için faydalı, dünya için faydalı, ümmeti Muhammed'e faydalı, kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için faydalı işler yapmakla geçirmeliyiz. Daima Allah'ın bizi gördüğünü, onun nazarı altında olduğumuzu, onun bizim yanımızda olduğunu düşünelim. O zaman korku da olmaz değil mi? Ya Allah bizim yanımızda. Elhamdülillah. Allah beni seviyor ve benim yanımda. Ben o zaman ne kadar emniyet içinde olurum, ne kadar huzur içinde olurum. Bu duyguyu da taşıyalım. Allah'a ham duygusunu da taşıyalım. Ve de madem bugün Cuma günüdür, madem de Peygamber Efendimiz salatu selam getirmenin faziletini hadis-i şerifte böyle bildirmiş. Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala Hazretleri ''Ya eyyühellezina menü sallu aleyhi ve sellimu tesvima'' buyurmuş ''Ey iman edenler'' Efendim siz de madem Allah salatu selam ediyor. Meratu selam ediyor o mübarek peygambere, Siz de salatu selamı çok edin diye buyurmuş. O halde peygamber efendimize salatu selam ile şu cuma gününüzün şu çok değerli dakikalarını salatu selamla değerlendirin ki ahirette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yakınlığı, komşuluğu onunla beraber olmak nasip olsun. Hepinize dünyanın ve ahiretin her türlü güzelliklerini dilerim Allah'tan. Gönlünüzün muratlarını Allahu Teala Hazretleri sizlere ihsan eylesin. Sizi kuvvetli imana sahip mümin kamiller eylesin. Ahirette de en sevgili kulları zümresinden eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili Akra Radyo'su, Akra Radyo dinleyenleri kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.